Güzel niyetle ilahi yasaklardan kaçış. Hadis-i Şerif'te: İnnemel a'malu binniyat, ve innema li kulli imrin ma nava. Fe men kanet hicretihu ila Allah ve ila Resulih, fe hicretihu ila Allah ve ila Resulih. Ve ma Her bir amel aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenir ve husul bulur. Ve ancak kişiye niyet ettiği şeyin karşılığı vardır. Binaen aleyh, kimin hicreti Allah'a ve onun Resulüne olursa, onun hicreti Allah'a ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de değersiz dünyayı ele geçirmeye olursa, yahut da kendisiyle evleneceği bir kadına olursa, şüphesiz onun da hicreti,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 güzel ahlakın sevabını kazanmış olur. Bu itibarla ayeti kerimede ve elleyse lil insane illa ma sa'a ve en se'yehu sevfe yura. İnsana kastettiği ve çalıştığı şeyden başkası yoktur ve hiç şüphesiz çalışmasının semeresi de görülecektir diye buyurulmaktadır. Şu kadar ki amaçlanan şerrin işlenmemesinde cezayı Allah Teala fazlu kereminden kaldırmıştır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 İtaatin, içtenlikle boyun eğmenin gerçekleşmesi imkansız olduğuna göre öncelikle kalben ve ruhen mümin azim ve niyetle hicrete başlar. Hadis-i şerifte inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amwalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Şüphesiz Allah cismani suretinize ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar. Buyurulmaktadır. Niyetinize ve niyetinizin semeresi olan amelinize bakar, salih ise kabul eder, sevabını verir. Değilse reddeder demektir. Salih olabilmesi için de mümin sarılması emredilen vazifelere sarılır. Yasaklanan şeyleri de terk eder. Ve bu işin adı ameli salihtir. Şu halde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin, اِنَّمَ bin بِالنِّيَّاتِ Her bir amel, aynı amelin niyeti sebebiyle suretlenir, buyurmasının manası şudur. Şâri'in nezdinde muteber olan ameller, riyanın şaibesinden arınan niyetlerin sebebiyle husul bulandır. Nurani, güzel suretle suret alandır. İnsanın azalarından en şereflisi ve en değerlisi kalptir. Kalpte, Şer'î şerife muvafık yukarıdaki tarif üzere sabit itikat ve tam ihlasın amaçlanması gerekir ki itikat ve ihlas sebebiyle içinde bulunan niyet amaç sahih olabilsin. Zira niyet kendisi kalbi bir ameldir. Ancak onunla ibadetler adetlerden ayrılır. Ayrılmasıyla salih amel olur. Yani güzel niyet tevhid ve imanın hakikatlerine ulaşmak kalbe nazaran salih ameldir. Namaz, oruç, zekat, haç, cihat, zikir ve Kur'an'ın tilaveti gibi ibadete sarılmak, aynı zamanda zina, faiz, yalan, zulüm, hırsızlık, içki içmek gibi günahları terk etmekle ilahi buyruklara boyun eğmek, yani taat, bedene nazaran salih ameldir. Biri doğru itikat, diğeri ihlas şartıyla niyet, öbürü pişmanlık olmak üzere kalbin üç türlü ameli vardır. a. Ayet ve hadisi şerifleri iyiden iyiye anlayan ashab, tabi'in, tebe-i tabi'in, tarif ettikleri dinin hak ve gerçek olduğuna hüküm etmek doğru itikattır. Beşeri ve akli bir uydurmadan âri din de, peygamberin aracılığıyla Allah Teala'nın insanlara gönderdiği hüküm ve nizamdır. Nitekim ayeti kerimede inneddin indallahi'lislam Allah'ın indinde din sizce bilinen ve tanınan İslam'dır. Hadis-i şerifte de zaqa ta'mal iman men radiy billahi rabban ve bilislam dinen ve bi Muhammedin rasulan Allah'a rab olarak, İslam'a din olarak, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de peygamber olarak kanaat eden, yetinen kimse İmanın tadını tatmıştır Diye buyurulmaktadır Yani Allah'tan başkasını talep etmeyen İslam dininden başka Hiçbir yolu yol edinmeyen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Şeriatine tıp atıp Muvafakat gösteren kimse İmanın tadını tatmıştır Demektir Dinin hak ve doğru olduğuna Hüküm etmeye itikat denilmektedir B- İtikad şartıyla işin yapılmasına karar vermektir diye tarif ettiğimiz kalbin salih ameli olan niyetle olmayan sevaplar mevcut olur, var olur. c. Tövbe ve istiğfar şartıyla kalbin salih ameli olan pişmanlıkla mevcut olan masiyetin eseri yok olur. Onun için güzel amaçları amaçlamamız sık sık tövbe istiğfarla, Yapmış olduğumuz günahlardan mahcubiyet hissetmemiz gerekir. Ve bütün salih ameller bu üç salih tohumdan semere vermiş olur. İmam El-Haris bin Esed el-Muhasibi rahimahullahu teala sık sık niyetleri araştır, iradenin hakkını tanı. Çünkü ceza ve sevapların hepsi niyetin suretine bağlıdır diyordu. Güzel niyetleri beslemenin usullerini öğrenip çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Zira salahiyetin başlangıcı niyettir. İmam Sehil bin Abdullah et-Tüsteri rahimahullahu da Allah'ın rızasının amaçlanması niyetin kıblesi, niyet kalbin kıblesi, kalp bedenin kıblesi, beden azaların kıblesi, azalar ise ''Dünya debdebesinin kıblesidir.'' diyordu. Bundan böyle ümmet ulemasının hepsi, ihlası tahsil edinceye kadar niyetin bilinmesi, her müminin üzerine farzların ilkidir. Kaziyesinde söz birliğine vardılar. Bu takdirde, müminden sadır olan her şeyin yararlı bir niyetle olması için, müminin maksud olan her ibadette Allah Teala'nın rızasını Yahut cihetini amaçlaması vaciptir. Zira niyet tek başına ibadettir. Nitekim hadisi i şerifte "Niyetül mümini hayrun min amalihi ve inna Allahu azza ve celle layu'ti'l abda ala, niyetihi, la ala Ve ذلك inen niyyet la riya'un fiha ve'l riya'. mücerret niyeti amelinden daha hayırlıdır. Çoğu zaman Allah Azze ve Celle kulunun ameli üzerine vermediği sevabı niyeti üzerine verir. Bunun sebebi niyette riyanın olmaması, amele ise bazen riyanın karışmasıdır. Diğer bir hadisi şerifte de Niyetul mu'mini hayrun min amelihi ve amelul münafiqi hayrun min niyetihi ve kullun ya'melu ala niyetihi. فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا سَارَ ف۪ي قَلْبِهِ نُورٌ Mü'minin niyeti amelinden, münafıkın ameli niyetinden daha hayırlıdır. Bunlardan her biri amaç ve niyeti üzerine amel eder. Çünkü mü'min bir amel işlediği vakit amelinin nurları kalbinde parlar diye buyurulmaktadır. Çoğu zaman mü'min parlayan bu nuru hisseder, müşahede de eder. 7 yaşından itibaren çocuklarımıza şunu öğretmemiz lazımdır ve halen de bizim dahi şunu iyiden iyiye öğrenmemiz lazımdır. İman, ihlas, tadili erkan üzere namaz ve helal harama dikkat etmek şartıyla zikir de kutsi huzura götüren levazımlardır. Artık manevi taharet olan zikir de kibirlilik, haset, hırs, Hücup, benlik, şehvet, egoizm, riya, gösteriş gibi nefsin heva ve istekleri olan pisliklerden kalpleri temizler. Bunları izale eder. Ve bu sayeden kalp saflaşır, berraklaşır. İhlas üzere ilim, zikir ve namaz gibi ibadetlerin birleşmesiyle kalbi saflaşan, berraklaşan din bilgini haliyle salih olur. Salahiyetle vasıflanır. Nitekim ve vasıflamış olduğumuz salih din bilginleri İnnelillahi azza ve celle fil ardi aniyatan ve ahabbu aniyetel lahi ileyhi ma raqqa minha ve safa ve aniyetel lahi fil ardi kulubul ibadis salihin. Gerçekte yeryüzünde Allah azze ve celalenin kapları vardır. Kaplulardan Allah'a en sevimlisi de yumuşak ve saflaşanlarıdır. Allah'ın yerdeki kapları, şüphesiz salih kullarının kalpleridir. Mealindeki hadis-i şerifte tanıtılmaktadır. Hadis-i şerifte, es salatu nurul mu'mini, Tadili erkan üzere namazın ikamesi, Kamil müminlerin nurudur buyurulmaktadır. Rahatlıkla diyebiliriz ki, Salih din bilgininin namazı, kendisinin miracıdır. Miracı olunca Allah yahut La ilahe illallah değişinde akciğer ve kalbin inip çıkmasıyla nefesi yakınlarına fevkalade nur kıvılcımlarını fışkırtır ve bu sayeden zaman zaman tabiilerinin sinir sistemlerindeki borularında biriken kibirlilik, haset, hırs, ucup, benlik, şehvet, egoizm, riya gösteriş gibi nefsin heva hevesinin islerini temizler. Nitekim ayeti kerimede ve cealna minhum eimme ten yehdun bi amrina lamma sabru ve bi ayatina İsrail oğullarından hayır işlemek için önderler kıldık. Onlar emir iznimizle yol gösterirlerdi. Bu da sabrettiklerinden ve ayetlerimizle kesin hükümle tasdik ettikleri içindi, diye buyurulmaktadır. İsrail oğullarının bilginleri, Allah Teala'nın emirlerini yerine getirmekte, yasakladığı şeylerden uzak durmakta, Allah Azze ve Celle'nin Nebi ve Resul tayin ettiği zevatları tasdik etmekte, onların Allah Teala tarafından vahile getirdiği hükümlere uymakta, zikir, namaz gibi ibadetlerde sebatla devam etmekte sabrettiklerinden dolayı Allah Teala da mükafat olarak ilahi feyizleri almakta kalplerini kap gibi kıldı. Bunlar, halkı hak ve gerçek dine Allah Teala'nın emriyle irşat ederler, dine davet ederler. Allah Teala'nın hoşnut olduğu marufu emrederler. Allah Teala'nın yasak ettiği münkerlerden sakındırırlardı. Allah azze ve celle de kalplerini feyizleri almak için kapkıldı. Bilahare İsrail oğullarının bilginleri Tevrat ve İncil'i kendi heveslerine uydurmakla bu makamdan mahrum oldular ve kalpleri her türlü kötülükleri düşünür oldu. Taş gibi sertleşti. Elbette bu ümmet içerisinde de önder din bilginleri vardır. Onları arayıp bulmak, onların hizmetlerine girmek de dindendir. Böyle salih önder din bilginlerinin nefesi, ruhumuzu tedavi ettiği gibi, telkinleri de dimağımızı menfi her türlü fikirden temizler. Dinen makbul olan birçok hakikatlerin yerleşmesine vesile olur. O zaman güzel niyetler kalbe nüfuz eder ve azalar da güzel işleri işlemeye yani salih amele muvaffak olur. Tükenmez tayyibe hayatta budur. Zira kişi salih din bilgininin sözüne kulak asıp ondan bilgileri öğrenmesi ve tatbik etmesiyle olgunlaşır. İşte bu olgunluğun adı tayyibe hayattır. Bekar ve genç iken bir Müslüman tayyibe hayata ulaşmalıdır. Ta ki yuva kurduğu zaman salih amel onu tayyibe ve güzel hayatla yaşatmış olsun. Nitekim ayeti kerimede Ma gindikum yenfedı ve ma gind Allahı baq, ve lanjziyennəl, dıne sabrı, ajerı hı, iapsen ma kanı yagmalı. Mıngamle salıham, mi zekrin, aüntha, vı hı mümen, vı lanupi yennəhı, hayatı tıybə, hayatı tıybə, vı lanjziyennəhm, ma Sizin nezdinizdeki şey tükenir, Allahın indinizdeki şey ise baki dir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 hak ve gerçek yolu engelleyicileri terk ve sıkça ölümü hatırlamak gibi hasletlerdir. فَمَنْ كَانَتْ هِجِرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ فَهِجِرَتُهُ Allahi ve وَاِلَى رَسُولِهِ Binaen aleyh, maksat ve amaç bakımından kimin hicreti Allah'a ve O'nun Rasulüne olursa, rızasını kazanmak bakımından da O'nun hicreti Allah'a ve Rasulüne'dir buyurulmaktadır. Hicret, zarar gördüğü küfür diyarını bırakıp terk etmekle huzur ve refah bulacağı İslam diyarına yani tayyibe hayata göç etmektir diye tarif edilmektedir. Mekke'nin fethinden önce bu hicret imanın cüz'ü ve şartıydı. Fetihten sonra imanın cüz'ü ve şartı olması kaldırıldı, afuv edildi. Şu kadar ki imanın kemal şartı olarak vatandan hicret, Bazen farz ve yahut müstehap olabilir. Aynı zamanda nesih kabul etmeyen farz olarak gerçek hicret Allah Subhanahu ve Teala'nın yasakladığı şeylerden kaçıştır. Buna firar ila Allah da denilmektedir. Ve bu hicret daimi bir farzdır. Hadis-i şerifte el muhaciru men hajera ma Allahu anhu. Kamilen muhacir o kimsedir ki Allah'ın ondan yasakladığı şeyleri bırakır buyurulmuştur. Bundan böyle Allah Teala'nın rızasını amaçlayıp muradına teslim olduğu, her şeyini Allah Teala'ya havale ettiği, Allah Teala'yı her işine vekil kıldığı halde iyi dindarları, hayırlı insanları sevip seçmekle hicret etmeye başlar mümin. Hadis-i şerifte, لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنَنْ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيّنْ gücün yettiği kadar mü'minden başkasıyla arkadaşlık yapma, yemeğini takva sahibinden başkası yemesin, buyrulmaktadır. Derken, hicret etmekle sığındığı zevatların, salih din bilgini olduğuna göre nezaretinde, emsal olduğuna göre beraberinde, hicret dört yerde farz, dört yerde de nafiledir. İlk kez mü'min, kim olursa olsun, yakın, uzak kafir,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 herhangi bir cemaate yahut devlete karşı meydan da okumaz. Bu tür şeylerden uzak kalmak gerekir. İkinci kez, kötü bütün davranışlardan, istek ve arzulardan teberri etmekle hicret eder. Üçüncü kez, güzel duygu ve hareketlere nakil olunmakla hicret eder. Dördüncü kez, dini hizmetleri ön plana alıp, Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirmeye dikilmekle, ve tekleşip Örf ve adetten sıyrılmakla hicret eder Buraya kadar farz olarak hicret eder Nafile olarak beşinci kez Seçilen yolda durup sebat etmekle hicret eder Altıncı kez Masivadan ayrılıp Allah Teala'ya yakın olmaya çalışmakla hicret eder Yedinci kez Münacaat Dua ve yalvarışa devam etmekle hicret eder Sekizinci kez Ruh ve kalbini özleştirmekle hicret eder. Derken sekiz kez hicret eder. İşte bunlardan sonra Allah Ta'ala kuluna minnet ederek, mükafat olarak hidayet ve uyarıcı marifeti ihsan eder. Emirul Mu'minin Ömer bin Hattab radıyallahu ta'ala anhu şöyle buyurur. Beynama nahnu inde sallallahu aleyhi ve selleme zâte yevmin. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبست مليا ثم قال لي يا عمر Eتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل اتاكم Bir vakit bizler Hazreti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuru saadetinde oturmuştuk. Ne bakalım üzerinde ter toz gibi seferin eseri bulunmayan çokça siyah saçlı ve beyaz elbiseli bir adam meclisimize girdi. Bizden birimiz onu görmemişti ve tanıyamazdı. Resulü muhteremin yanında oturdu. Dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini peygamberin baldır ve uyluklarına koydu. Kemal-i edeble, Ey Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem bana İslam'dan anlat dedi. Allah'ın Resulü de Allah'tan başka bir ilah, tapınak, sığınak olmadığına ve Hazreti Muhammed'in de sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmendir. Beş vakit namazı dosdoğru kılmandır. Malının zekatını müstehaklarına vermendir. Ramazan orucunu tutmandır. Hacdetmendir. Hacdetmenin gücünü bulmak şarttır. Güç bulsan Kabe'yi muazzamayı ziyaret etmendir." buyurdu. Gelen "Evet, doğru dedin." dedi. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu der ki: "Biz taaccup ettik. Hem ondan sorar hem de onu tasdik eder dedik." Gelen ''Bana imandan haber ver.'' dedi. Resulü Ekrem de şöyle buyurdu. ''Allah'ın varlığına, birliğine, meleklerine, kitaplarına, göndermiş olduğu peygamberlere ve ahiret gününe iman etmendir. Hayır ve şerrin Allah'ın takdiriyle olduğuna iman etmendir. O gelen, ''Evet, doğru dedin. O halde bana ihsan, samimiyet ve ihlastan anlat.'' dedi. Kainatın eşrefi olan resul Ekrem buyurdu ki, ''Öylece Allah Teala'ya itaat et ki, sanki sen onu görüyorsun. Şayet sen onu görmez isen, şüphesiz o seni görüyor.'' O gelen, ''Kıyamet ne zaman kopacak?'' dedi. resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem, ''Sorulan bu meselede sorandan daha bilgin değildir.'' buyurdu. Gelen, ''O halde kıyametin alametlerinden haber ver.'' dedi rasûl Ekrem de, ''Kadının efendisini doğurduğunu görürsün. İşte bu kıyametin alametlerindendir. Yalın ayak, çıplak, sağır, dilsiz takımını yeryüzünün hükümdarları olmuş görürsün. Bu da onun alametlerindendir. Kuzu, oğlak çobanlarını bina yapmakta yarış ederken görürsün. Bu da onun alametlerindendir.'' buyurdu. Hazreti Ömer buyurur ki, ''Bundan sonra o zat gitti.'' Ben hayli bir müddet bekledim, durdum. Nihayet Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bana, Ya Ömer, o sual soran zatın kim olduğunu biliyor musun? dedi. Allah ve Resulü bilir dedim. Gerçekten o Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye gelmiş buyurdular. Hadisin diğer bir gelişinde, Fî khamsin lâ ya'lemuhunne illallâh Kıyametin ne zaman kopacağı, Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği beş kaybi olan şeyde dahildir. Buyurmakla, İnna Allah aindehu ilmussa'at ve yunazilul ghaith ve yalemu ma fil arhami wama tadrif nafsum ma'za taksub gadan wama tadrif nafsun baiy arzin tamut. İnna Allah alimun habir. <gülüyor> Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek şüphesiz ki Allah'a mahsustur. Yağmuru o indirir. Rahimlerde olanları o bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse nerede öleceğini bilmez. Muhakkak Allah en iyi bilen ve haberdar olandır. Mealindeki ayeti tilavet buyurdu. Hazreti Ömer sözüne devamla, sonra o gelen zat kalkıp gitti. Resul-i Ekrem, aleyye. O adamı bulup bana getirin dedi. Derhal adam araştırıldı fakat bulunmadı. Bunun üzerine Resul Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem bize "Bu Cebrail, siz sormadan öğrenmenizi o Cibrildi, sizin öğrenmenizi diledi. Çünkü siz sormazdınız buyurdu. Bu hadisi şerif bizlere dinin temelini açıklamakla pek çok bilinmesi gerekli olan vazifeleri de beyan eder. 1. Talime, iman, İslam tevbe ve ihsandan başlanılır. Allame-i cihan da olsa bir şahıs dinde dizginini eline verdiği kimseye karşı hiç okumamış bir ümmi gibi olmalıdır. Aksi takdirde mürebbisini tanımamış oluyor ve faydesiz kalır. 2. Gelen melek Cebrail aleyhisselam olduğuna göre meleklerin insan şeklinde görülmeleri ifade olunmaktadır. Aynı zamanda Melekten ilim öğrenen insan pek çok meseleleri bilir, ilmi de tesirli olur. 3. Cibril hadisi güzel elbise giyilmesinin bilhusus beyaz elbise giyilmesinin insana yararlı olduğunu beyan eder. Binaen aleyh mümin eski de olsa, yamalı da olsa çok temiz giyimli olmalıdır. Zira Allaha cemilun yuhibbul cemale. Şüphesiz Allah güzeldir, güzel giyinmeyi sever.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 Limen minhu. Kendisinden ilim öğrendiğiniz kimseye teslim, sevgi ve saygıyla boyun eğin, diye buyurulmaktadır. Tevazudan biri de, güvenilen alimin sözünü tasdik etmektir. 4. İlme iştiyaklı olunmalı ve ilim sevilmelidir. İlmi öğrenme zamanı da gençliktir. Zira, İçindeki ilim iştiyakının kaynamasından, Cibril'in böyle deli gibi bir bedevi suretinde gelişi, müminin çok genç iken iştiyakla ilme talip olmasının ifadesi olup edebi öğretmek içindir. Gençken kırılıp ilmi öğrenmek daha kolaydır. Ama her halükarda farz ve vaciplere bağlı olan zaruri ilmin zamanı yoktur. 5. Halkı şüpheye düşüren sözü yahut da fetvası dine muhalif olan kimselere mümin asla kulak asmamalıdır ve sözlerini nakletmemelidir. Filan alimden işittiğime göre şöyle şöyle yahut şöyleymiş gibi sözlerden sakınmalıdır. Bu tür insanların sözlerinin ravaç bulmasına dellallık yapmamalıdır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır. Damâ yurîbuke ilâ mâ lâ yurîbuke فَإِنَّ الصِّدْقَةُ ve وَالْكَذِبَ رَيْبَةٌ Sana şübhe vereni bırak, şübhe vermeyene yönel. Gerçekte doğruluk tuma'ninedir. Kalbe sükunettir ve iç huzurdur. Ve yalan şübhedir. Yani uydurma şeyler şübheye düşürendir. Kalbi huzursuzluğa sebeptir. 6- Dini talim esnasında mümin sağa sola gelen gidene bakmamalıdır. Hocalarımız bize, sizler bizim yanımızda geldiğiniz vakit her şeyinizi ve özellikle dünya işlerinizi bırakın, unutun. Yanımızda oturduğunuz vakit bizden ayrılmayın. Alışveriş yapmayın ki bir şeyleri öğrenesiniz. Bizden ayrıldığınız vakitte ise dünya işlerine daldığınızda bizi unutmayın. Faidelenmiş olursunuz. Aksi takdirde ziyaretten faydelenemezsiniz. Ama her halükarda ziyaretten sevap alırsınız, ayrı meseledir diye sık sık tavsiye ediyorlardı. 7. Dikkatini, salih din bilgini üzerinde toplaması şartıyla o zatın dışarıya çıkması halinde ayağa kalkar. Oturursa hürmeten onunla birlikte oturur ve bütün dikkatini sözünü dinlemesine verir. Dikkatini onda toplar. Dikkatini onda toplamamış ise, kalkmakta, oturmakta, El öpmekte hiçbir mana yoktur. Hadis-i şerifte "Leise minna men lam yerham sagirana ve yuvakir kabirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil Küçüklerimize şefkatle merhamet etmeyen, büyüklerimize saygıda bulunmayan, marufu emretmeyen ve münkerden vazgeçirmeye çalışmayan bizden değildir. Yani ahlakımızdan değildir. Diğer bir hadis-i şerifte لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يَجُلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ Büyüklerimize hürmet, küçüklerimize şefkat etmeyen, bilginlerimizi tanıyıp değer vermeyen, kadir kıymetlerini bilmeyen, benim ümmetimden değildir, buyurulmaktadır. Bilginlerimiz diye tercüme ettiğimiz عَالِمُنَا kelimesinde عَالِم, mütekellim ma'al gayr olan nun harfine izafe edilmektedir. Bu takdirde Bilginlerimizden maksadın takva libası giyen, takva azığıyla beslenen ve besleyen salih alimler olduğunu unutmayalım. İşte görüldüğü gibi büyük şefkat ve merhametiyle küçüğünü, küçük saygı ve hizmet etmesiyle büyüğünü kucaklamakla ancak gerçek imana sahip olur. 8. Mümin kendisine güven bağladığı takva sahibi bir alimi bulduğu takdirde, Umumu ilgilendiren soruları müsait vakitte sorabilir. ama umumu ilgilendirmeyen şahsi soruları tenhada sormasında faide vardır. 9. Mümin, kendisine güven bağlayıp din öğrendiği hocasının münkirlerinin yanında oturmamalı, sözlerini dinlememelidir. Bu dokuz usule riayet edenin kalbine hak ilhamları gelir. Onlarla hak ve batılı birbirinden ayırt eder.